Teknolojinin karanlık yüzünden herkese günaydın. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Lostar. Ben Tuğrul Sevim. Konuk evet. olmaktan çıkıp artık ev sahibi sayılacak <gülüyor> üçüncü programımız mı Tuğrul? Evet, üçüncü program. Evet, avukat arkadaşımız Tuğrul Sevim bugün yanımızda. Ee, bugün dinleyicilerimizden birinden gelen bir e, maille başlamak istiyorum programı evet. ben. E, Tuğrul'cum galiba biz karşılıklı konuşacağız bu konuda. Sana daha çok sorum olacak. Evet. E, dinleyicimiz şöyle diyor... Kendisi ve oğlu sanatçı ve Hı -hı. oğlunun e, telefon numarası X oğlu telefon numarası e, fazla aramalar geliyor Hı -hı. ve bunu araştırdıklarında bilimum sitelerde ama...